Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Kardeşlerim bugün 25 Şubat 2017 Cumartesi Bugünkü dersimizin konusu hayırlı selefimizde yani bizden önce yaşayan Kur'an ve sünneti kendilerine rehber edinmiş olan Salih kimselerin hayatlarında Allah CelleŞanu'un korkusu nasıldı? Yani Allah zikredildiğinde Allah hatırlatıldığında Allah Cellehanuhu anıldığında onların hayatlarında nasıl bir değişiklik oluyordu. Aynen bizim hayatımızda, Allah Celle Şanuhu anıldığında, hatırlatıldığında, yahut da bizim Kur'an ve sünneti gördüğümüzde hayatımızda nasıl bir değişiklik oluyor yahut da olmuyor. Mizan, terazi, Kur'an ve sünnet. Ama Kur'an ve sünneti sahabenin algıladığı ve yaşadığı gibi yaşamak. Onlar nasıl yaşamışlar? Sahabe, tabi'un etvâvut tabi'in ve onlardan sonra gelen salih kimseler nasıl yaşamışlar? Biz nasıl yaşıyoruz? Vallahi onlar bu dinin halis tarafını yaşadılar, biz gölgesini yaşıyoruz. Bakacağız şimdi, anlatacaklarımız bugün hikaye vari ama hayat hikayesi. Yani gerçekten onların hayatlarında cereyan etmiş olaylar. Sahabe-i kiramdan var, tabiundan var, etbaut tabiinden var, sair bizim gibi insanlardan var. Ama nasıl algılamışlar Kur'an ve sünneti? Evet. Onlar üstlerinde olan Rablerinden korkarlar ayeti var. Yani o müminler üstlerinde olan Rablerinden korkarlar. Çünkü bilirler ki Rableri onların bütün hallerine vakıf, tarassut edici melekler var ve bu melekler kaydediyorlar. Bir tek toz kadar bir şey dahi ne yapılmayacak? Göz ardı yapılmayacak. İnsan tencereye ne koyuyorsa muhakkak ne yapıyor? Yerken o kaşığına çıkıyor. Bunu onlar nasıl algılamışlar, hayatlarına yansıtmışlar? Bugün bizim hayatımızın standartı nasıl? Onları görelim inşallah. İlk önce Hazreti Ömer radıyallahu anhu. Resulullah ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? Benden sonra diyor peygamber gelecek olsaydı Ömerül Faruk gelirdi. Ömer İbni Hattab gelirdi. Böyle birisi. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselamdan sonra ikinci adam. Birincisi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu. İkincisi Ömer'in Faruk. İşte hilafeti döneminde Adamın bir tanesiyle arasında bir mesele geçiyor. <gülüyor> Ve adam ona diyor ki İttekillâh ya Ömer Allah'tan kork ey Ömer deyince Hazreti Ömer bir titreme tutuyor. Bize de söyleniyor bu, bu laf ama bizim hayatımıza hiç etki etmiyor. Allah bizi affetsin. Amin. Ömer Ömer'i titreme tutuyor. Ömer düşüyor bayılıyor radıyallahu anhu. ayılınca sararmış bir yüzle ve kısık bir sesle şunu söylüyor Ömer kim oluyor ki Allah'tan korkmuyor bu Ömer bu savaşta kılıcı kırılıyor tekmeyle silleyle tokatla giriyor kafirlere ve tekmesini Sillesini, tokadını yiyen adam bir daha iflah olmuyor. Böyle birisi. İki metre, yirmi santim boyunda Hazreti Ömer. Dev gibi birisi. Ama kendisine Allah hatırlatıldığında ne yapıyor? Küçücük bir kedi yavrusu gibi oluyor. Bize birisi Allah'tan kork deyince, ben Allah'tan korkuyorum, sen kork Allah'tan. Biz böyle demiyoruz mu? Hele hele böyle bir kavga esnasında. Vallahi ben bu sözü çok duydum. Allah hatırlatılıyor adama Ama adam ne diyor Ben Allah'tan korkuyorum de sen kork diyor Allah'tan Bir haksızlık yapıyor adam Ne diyorlar ona Hadi şeriata gidelim Hadi şeriata gidelim Yani Allah'ın hükmü Celle şanuhu, Haklıyı haksızı ayırsın deyince Ne olan diyor şimdi diyor şeriatçı mı oldun sen diyor bu işi yaparken diyor şeriat ne dedi şimdi sen bana diyor şeriatı hatırlatıyorsun. <gülüyor> Subhanallah. Bunlar iman zafiyeti. Bizlere Allah hatırlatıldığında kalbimiz titremiyor, vücudumuzda hiçbir harikulade olay cereyan etmiyor ama onlara Allah'tan kork dendiğinde onlar ne yapıyorlardı bayılıyorlardı. Evet kardeşler Allah korkusu nerede olursa olsun her daim insanı yüceltir. Yusuf Aleyhisselam Mısır hakiminin evinde yetişen bir gençti. Hepiniz hikayeyi biliyorsunuz. O hakimin karısı ne yaptı? Yusuf Aleyhisselam'ın yakışıklılığından, güzelliğinden kuvvetinden rağm almak istedi ve galleqatil ebuaba ve kalet heytelek. kapıyı diyor kapattı ve ondan sonra dedi ki diyor hadi gel <gülüyor> Yusuf Aleyhisselam'ın cevabı ne oldu? kalema <gülüyor> Allah Allah'a sığınırım senin şerinden. Allah hakkı için o bir peygamber. Ama biz de peygamberin ümmetiyiz. Böyle bir mesele başımıza gelse biz ne yaparız? İşte Zeliha'dan. Allah Subhanehu ve Teala'dan korktuğu için uzak durmuştu Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Allah Subhanehu ve Teala o evde köleyken onu sultanlığa ne yaptı? Yükseltti. Onun için Allah Azze ve Celle'ye kul olan, layıkı vecile kul olan kişiler insanlara sultan olur denilmişim. Ömer'den bahsettik. Yusuf peygamberden bahsettik. Bir de normal bir kadından bahsedelim. Yani alelade bir insan bizim gibi. Allah'tan korkan saliha bir kadın kendisine yapılan çirkin ve iffetsizlik olan bir teklifi reddediyor. Adam diyor ki yahu baksana kervandaki herkes uyudu. Bu işe kim muttali olacak deyince kadının cevabı ne oluyor? Bak bakalım diyor Allah da uyumuş mu? Celle şanuhu. Tabi bu sözü duyunca Allah da uyumuş mu? Celle şanuhu bu sözü duyunca adamın bacakları çalkalamaya başlıyor, titremeye başlıyor. O işten vazgeçiyor. Bakın Allah uyumuş mu sadece? Normal bir söz. لَا تَأَخُذُوا هُسِنَةٌ وَلَا نَوْمُ Allah Azze ve Celle'yi ne uyku tutar ne de uyuklama. Onlar Kur'an-ı Kerim okuyorlardı. İnsaniyet icabı belki gaflete kanıyorlardı, gaflete düşüyorlardı. Günaha tevessül ettiklerinde Allah hatırlatıldığında kendilerine geliyorlardı, tevbe istiğfar ediyorlardı. Allah göstermesin. Bugün bize böyle bir mesele hatırlatılsa. Ya Allahu Tevvabur Rahim, Gafurur Rahim. Hayrul hataeyn teyyibun. Hemen buluruz şâresini. Allah Gafurur Rahim'dir. Hata edenlerin hayırlısı tevbe edenlerdir. Doğru. Allah Gafurur Rahim. Ama bile bile lades yok İslam'da. Yani ben önce bu günahı işleyeyim, irtikab edeyim, sonra ne yaparım? tevbe ederim. Belki o günah üstünde öleceksin öyle değil mi? Ha hamdülillah kul etilallah. Allah'tan celle şanhu afiyet dileriz. <gülüyor> Kadı şu var. Kadı şuraya. Bugün bu mübarek insana onun kayın geliyor. Diyor ki evladım eşinden diyor memnun musun? Kadı rahimehullah. değil <gülüyor> mi? Hazreti Ömer'in kadılarından birisi. Allah diyor razı olsun. Çok memnunum. Hiç beni diyor üzme. Dişim diye kadar diyor. Yanlış da diyor yapmadı. Allah razı olsun. İyi yetiştirmişsiniz deyince kayınvalidesi şöyle diyor. Tabii ki memnun olacaksın diyor oğlum. Çünkü ben onu Allah korkusuyla yetiştirdim. Allah korkusuyla Yetiştirilen bir kimse herkese hakkını ne yapar? Bir hakkın öder. O benden kocasına nasıl davranılacağını gördü, öğrendi, tatbik etti. Tabii benim kızımdan razı olacaksın. Çünkü kocam benden razı. Bugün biz kızımızı veriyoruz birisine. Ne diyoruz? Kız aklını başına topla ezdirme orada kendini çomağını kemirtme herkes ne yapmasın sana söz geçirmesin herkes seni halayık gibi kullanmasın böyle söyleniyor mu söylenmiyor mu böyle söyleniyor bak o ne demiş Kadı Şureyhin kayınvalidesi ben onu Allah korkusuyla yetiştirdim kocasına nasıl itaat etmesi gerektiğini öğrettim o da öyle davrandı Subhanallah Yine Fakir olan fakat ihtiyaç Sahibi içinde Bulunan bir kadına Adamın birisi Bir iyilik yapar Durumda oluyor ama bunun arkasında ondan menfaatlenmek istiyor yani kadına tuzak kuruyor kadına çirkin bir teklifte bulunuyor kadın da bu teklifi alınca başlıyor titremeye adam şöyle diyor korkma kimse görmez kimse de bunu bilmez Kadının cevabı şu, ben bunu kimsenin görmesinden değil, bilmesinden, bu işe muttali olmasından değil, sadece Rabbul Alemin olan Allah Azze ve Celle'den korkuyorum. Çünkü bu işi Allah ne yaptı, ne yetti. Yani bir insanın başına herhangi bir mesele gelse, insanlar ne yaparlar? Burada ayıplarlar. O insan bu ayıptan, ardan kurtulabilmek için çeker başka bir memlekete gider, sanki başına hiç o mesele gelmemiş gibi olur. Öyle değil mi? İnsanların dilinden kurtulur. Ama Allah Azze ve Celle'nin meleklerinden, yazıcı meleklerden ramen katibin meleklerinden kurtulabilir mi insan? Onlar devamlı şekilde bizi ne yapmıyorlar? Terk etmiyorlar ve bizim yaptığımız tüm hayırı, tüm şerri kaydediyorlar. İşte bu adam kadından bu sözü ben Allah'tan korkuyorum sözünü duyduğunda o da kendine geliyor ve şöyle diyor. Sen yoklukta ve fakirlikte bile Allah Subhanahu ve Teala'dan korkarken ben Allah'ın Celle ve Ala her türlü nimetine karşılık neden Allah'tan Celle Şanuhu korkmayayım? Diyor, kadından özür diliyor. Ve kadının ihtiyaçlarını Allah Azze ve Celle'nin rızası için hiçbir menfaat gözetmeden karşılıyor. Ne için kadına gelmişti? Kadından menfaatlenmek için. 3-5 kuruş verdi, 3-5 kuruşun e, akabinde kadından menfaatlenecekti. Ama kadının şuurlu olması hem kadının ırzını namusunu korudu, onun kötü yola düşmesini engelledi. Hem de o erkeğin zinaya düşmesine engel teşkil etti. İşte erkeklerimizi ve kadınlarımızı, çocuklarımızı bu şekilde Allah korkusuyla eğer biz yetiştirirsek, yarın bunlar iffetli, namuslu, haya ehli, ırz namus ehli olarak ne yaparlar? Hayat sürerler. Evet kardeşlerim, bakın gerçekten Allah korkusu insanı ne hale getiriyor? Birisi şehevi duygularla yüklenmiş ama ötekisi Allah'tan korkarım deyince o şehevi duygularla yüklenmiş olan kişinin şehveti sönüyor. İşlemez hale geliyor. Bakın nasıl faydalı oluyor ve nasıl zararsız hale getiriyor o kimsenin yapmış olduğu Allah korkusunu hayatına tatbik etmesi. Nasıl faydalı oluyor? Kendisini Allah hatırlatıldıktan sonra adam hiçbir menfaat istemeden, hiçbir menfaat karşılığı olmadan o kadının ihtiyaçlarını Allah rızası için meccanen amma sadaka cihetiyle, amma zekat cihetiyle, amma da hayır cihetiyle görüyor. Nasıl zararsız hale geliyor o insan? Şehevi duygularından arınıyor, tevbe istiğfar ediyor. Evet, yine Ömer radıyallahu anhü'den bir e, hatıra sunalım. Ömer radıyallahu anhü bir yolculukta koyun güden bir çoban görüyor. Çobana yaklaşıyor, aralarında şöyle bir e, muhabere geçiyor. Bu koyunlar senin mi? Çoban cevap veriyor. Hayır diyor efendimin. Bana diyor bu koyunlardan bir tanesini diyor satar mısın? Çobanın o cahil çobanın, cahil dediğimiz çobanın kimsenin itibar etmediği hani bazı facireler, kafireler diyor ki diyorlar ya dağdaki çobanın oyuyla reyiyle ile benim oyum reyim aynı mı? İşte bugün dağda çoban diye tezif edilmiş, küçük görülmüş bir kimse o günde Küçük görülmüş. Çünkü çobanların ellerinde sadece neleri var? E, koyun gütme e, sanatları var. Başka bir şey gelmiyor. Koyunu doğurtur. Koyunu e, tıraş eder. Kılını, yününü alır. Sütünü sağır, peynir yapar. Bilmem ne yapar. İşte böyle bir çoban hayır diyor efendim diyor. Bu koyunlar diyor benim sahibimin. Ne olur diyor. Bunun bir tanesini bana satsan ve Akabinde desen ki bu koyunlardan bir tanesini kurt aldı götürdü. Sahibi nereden bilecek? O çoban dediğimiz herkesin küçük gördüğü yani yaptığı işle küçük gördüğü kişinin cevabı ne oluyor? Evet diyor sahibim diyor gaflet içinde olabilir. Benim yaptığım duruma muttali olmayabilir. Sahibim görmüyor ama... Rabbul alemin olan Allah Azze ve Celle de acaba görmüyor mu? Allah görmüyorsa Celle Şanuhu, melekler yazmıyorsa tamam iş kolay. Ama Allah görüp de sağdaki soldaki melekler de bunu hırsızlık olarak kaydediyorlarsa işte bu olacak iş değil. Allah korkusuyla çölde yalnız başına yaşayan bu gencin durumu Ömer radıyallahu anhunun çok hoşuna gidiyor. Araştırıyor, o çobanın, o kölenin sahibi kimse ona müracaat ediyor. Gidiyor, o köleyi sahibinden satın alıyor ve azat ediyor. Bakın kardeşler, doğruluk köle olanı dahi ne yapıyor? Hürriyetine kavuşturuyor. Doğruluk bu dünyada köle olan kimseyi dahi hürriyetine kavuşturuyor. Ya bizim akidemiz doğru olursa, amelimiz salih ve salim olursa, biz yarın Allah'ın izniyle cehennem ateşinden kurtulmaz mıyız? Bu dünyada doğruluk nasıl kurtardıysa o köleyi, biz de Allah'ın kölesiyiz. Abdullah Allah'ın kölesi demek, Allah'ın Allah kulu demek. Hem bu dünyada doğru olmamız cihetiyle türlü musibetlerden, belalardan kurtulacağız. Hem de ahirette Allah'ın izniyle cehennem ateşinden kurtulacağız inşallah. Evet. Evet. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anhu Ömer'ül Adil diyoruz. Adaletli Ömer. Ondan e, bahsedelim. Ömer radıyallahu anhu halife ama öyle yatsı namazından sonra evine gidip de bacağını gerip yatan birisi değil. Geceleyin Medine-i Münevvere'yi turlayan birisi. Kimin evinde kandil yanıyor, kimin evinde neler oluyor, acaba fakir fukara açlıktan inliyor mu, çocuklar açlıktan ağlıyorlar mı diye tarassut eden, gezen birisi. Yine bu şekilde gezerken bir anneyle kızın odanın içinde yapmış oldukları bir konuşmayı duyuyor. Develer, koyunlar sağılmış, sütler biriktirilmiş. Devrisi günü Allah bilir bunlar satılacak tabi. Onlar da aynen bizim gibi ne yapıyorlardı? Ticaret yapıp bir şeyler ortaya çıkarıp pazara götürüp satıyorlardı. Evin annesi kızına şöyle diyor. Kızım Süte biraz su katıver. Çoğalsın. <gülüyor> yani süt 1 liraysa biraz daha fazla şey kat su sütümüz çoğalsın, paramız çoğalsın. Aynı bugünkü sütçülerin yaptıkları gibi. Alıyoruz efendim ee, sütü 3 saat 5 saat kaynasak fokur fokur fokur fokur çay demlenir, çay kaynar gibi kaynıyor. Halbuki süt ne yapmaz? Öyle haldır haldır haldır kaynamaz. Kaynar hemen taşar. Ama ne hikmetse bizim maşallah sütler kaynıyor. İşte böyle bir konuşmayı Ömer radıyallahu anhu duyuyor. Annenin kızına, kızın annesine verdiği cevabı işitiyor. Kız Anne kıza ne demişti? Süte biraz su kat. Kız annesine hemen şöyle bir cevap veriyor. Anacığım Ömer İbnül Hattab'ın yani halifenin sütlere su katmayın dediğini duymadın mı? Demek ki sahtekarlık ta o zaman varmış. Evet. Ömer radıyallahu anhu bunu e, sözlü bir kanunla ne yapmış? Yasaklamış. Kanunlar hep yazılı olmaz. Mesela e, İngilizlerde yazılı bir kanun yok. Onların kanunları şifahidir. Herkes birbirine ne yapar bunu aktarır ve bu şekilde devletlerini yönetirler. İşte Ömer radıyallahu Anhu' da kesinlikle kimse sütüne su katmayacak olduğu şekilde halis süt satılacak. E şimdi süte su katılmasını, halisliğin bozulmasını istemeyen Ömer radıyallahu Anhu hiç itikade bidat katılmasını ister mi? Amellere bidat katılmasını, başka bir şey katılmasını ister mi? İstemez. Aleyküm ve rahmetullahi ve Kız böyle dedi ama şeytan anasını dürttü. Anası kızına şöyle dedi. Ömer şimdi mışıl mışıl rahat döşeğinde uyuyordur Ömer nereden görecek nereden duyacak senin süte su kattığını böyle söylüyor kız da maşallah barakallah Allah azze ve celle ona ikram etmiş inam etmiş duyduğu hayırı etmiş ve hayatına tatbik eden birisi ey diyor ana Ömer diyor görmüyor olabilir. Allah da mı diyor görmüyor Celle Şanhu deyip itiraz ediyor anasına. Ömer radıyallahu anhu bu konuşmayı duyunca çok acayibine gidiyor. Annesi kötülükten kızı men edeceğine aman kızım haram katma. Biz bunu yiyoruz, içiyoruz, bundan geçiniyoruz. Haramla beslenen bir vücuda ancak cehennem ateşi isabet eder. Sakın helale haram karıştırma diyeceğine, nasihat edeceğine ona ne yapıyor? Süte diyor biraz su koy da diyor paramız çoğalsın. Ama kız bunu ne yapmıyor kabul etmiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh çok akıllı birisi. E tabi o zaman ne fener var ne efendime söyleyeyim ışıklar var ne caddede yanan lambalar şunlar bunlar var bir şey yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh eline almış olduğu bir Nesneyle evin duvarına bir çizgi çiziyor. Eve bellilik yapıyor. Çünkü gece karanlıkta hangi ev olduğunu ne yapamaz bilemez. Ne için? Yarın o evin sahibesini tanıyabilmek için. Aklında kalbinde bir şey tutuyor Ömer radıyallahu anhu. Neyse. Elhamdülillah diyor benim elimin altında benim tabi olduğum bana tabi olan kimseler arasında böyle fesatlar olduğu gibi böyle salihalar da var deyip başka bir yere gidiyor sabah namazını kıldırdıktan sonra güneş açıyor hemen ne yapıyor o evin çizdiği duvarlara bakıyor o çizgiden hangi evde o hal cereyan etti bunu anlıyor kapıyı tıkla diyor. İçeriye giriyor. Ben diyor Ömer bu Hattab'ın. Sizin diyor kızınıza talibim. Kim için? Oğlum için. Subhanallah. Kendi oğlu için o evin salihah kızına talip oluyor. Evet kardeşlerim. Bu hikaye anlatıldıktan sonra şöyle bir şerh konulmuş. 5. Raşid Halife Ömer i̇bn Abdülaziz Rahimahullah bu kızın oğludur denilmiş görüyorsunuz sadece Allah'ın Celle Şanuhu dininin bir emrini sahtekarlık yapılmama emrini almış kız ne yapmış kendine alem edinmiş Ömer İbn-i Khattab radıyallahu anhunun evine o kız gelin gelmiş o kızdan da Ömer İbni Abdülaziz doğmuş. Bakın Allah korkusu insanları ne yapıyor, nasıl şereflendiriyor. <gülüyor> subhanallah, subhanallah. Ömer'in radıyallahu anh'u başından geçen hadiseleri Allah'a yemin olsun günlerce değil senelerce anlatsak bitiremeyiz. Gene Ömer'den radıyallahu anhu devam edelim. Ömer radıyallahu anhu gerçekten adil bir halife. Onun zamanında ben fakirdim, ben fukaraydım, açlıktan şöyle yattım, böyle efendime söyleyeyim bilmem ne yaptım diyen kimse kalmıyor. Adaletle dağıtıyor Allah Azze ve nimetlerini. Evet. Evet. Kendi halifeliği devrinde valilerine tamim yazıyor. Diyor ki kendi memleketinizde ne kadar fukara varsa hepsinin listesini yapacaksınız. Listeyi bana göndereceksiniz. Subhanallah. Sa'd bin Amir radıyallahu anhu da onun vazifelendirdiği valilerden bir tanesi. Tabi herkes listeyi çıkarıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anhu'ya getiriyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anhu bir bakıyor ki listenin başında Saad bin Amir'in ismi var. Bu diyor listeyi kim yaptı? Vallahi diyor, bundan diyor aşağısını diyor Sad yaptı. Ama diyor Sadın diyor ismini biz birinci olarak diyor ekledik Sadın diyor haberi yok. Yani listeyi getiren kimse ulak. Nasıl diyor Ömer radıyallahu anhu Sadın diyor valiliğinden memnun musunuz? Vallahi diyor sad gibi birisi yok. Gerçek diyor salih birisi. Ama diyor salih olmasıyla beraber çok da diyor fakir. Yani gerçekten yiyecek diyor ekmeğe muhtaç birisi. Ancak diyor kendi elinin emeğini teriyle diyor kazandığı lokmayı diyor yiyor. Rüşvet olabilir korkusuyla da diyor hediye bile kabul etmiyor. Allah biz ise ne yapıyoruz birbirimizden hediye alabilmek için adamın sadece gösterdiği bir nesneyi bile alıp cebellezine yapabiliyoruz yani onlarla bizim durumumuza bakın peki diyor valinizden razısınız bu adamın diyor hiç mi kusuru yok hiç mi kusuru yok melek mi diyor bu adam Ha diyor vallahi diyor 4 diyor kusuru var. Çok iyi birisi ama diyor dört kusuru var. Hazreti Ömer radıyallahu anhu vallahi diyor bu kusurlar diyor saymadan diyor gitmeyeceksin. Buradan diyor ayrılmayacaksın. Gelen elçi kusurları başlıyor saymaya. Kusurlarından diyor bir tanesi Sabah namazından sonra hemen evine gidiyor, ta kuşluk vaktinde geliyor bizim meclisimize. Çünkü insanlar o gün ne yapıyorlar? Oturup kararlarını o günkü meclislerde alıyorlar. Kabilenin ileri gelenleri, reisler, söz sahipleri ve kabile başkanları valilerle beraber. İkincisi diyor, geceleyin aramıza girip diyor ne yapmaz? Karışmaz. Bizimle diyor oturup sohbet etmez. Üçüncüsü haftada bir gün evine diyor kapanır, hiç kimseyi diyor ne yapmaz? Misafir olarak kabul etmez, içeriye almaz. Dördüncüsü ise Hubeybi şehitle, müşrikler şehit ettiklerini hatırlayınca Hubeyb radıyallahu anh'un çok rahatsız olur, kendisinden geçer, düşer, bayılır, saatlerce ayılmaz. İşte diyor dört tane diyor, bizce diyor mana ve mahiyeti bilinmemiş diyor kusur var. Ömer radıyallahu anh'u hadi diyor selametle git diyor memleketine ama diyor saat bin Amir buraya gelsin. Saad bin Amir radıyallahu anhu yerine birisini vekil tayin ediyor. Ömer'in radıyallahu anhu emri üzere Ömer'in yanına geliyor. Ömer Saad bin Amir radıyallahu anhu'yu sorguya suale çekiyor. Bakıyor ki üstü başı perişan, zayıf bir deveye binmiş. Yani gerçekten acınacak bir durumda geliyor. Vali kocaman vali. Şimdi bir mahalle muhtarı oluyorsun, baldırı bir muhtar, şatafatından efendim yanına varılmıyor. Subhanallah. Subhanallah. Hoş sohbet edildikten sonra artık ikram ediliyorsa ne ikram ediliyor? Allah bilir belki o zaman soğuk bir su ikram ediyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Çünkü gelen misafire ikram etmek lazım. Ve diyor senin Hakkında diyor dört tane diyor itham var. Vallahi diyor bu ithamları diyor cevaplandıracaksın. Birincisinde hani sabah namazından sonra evine gidiyordu daha kuşluk vaktinde geliyordu ya onu şöyle açıklıyor. Vazifeme diyor geç gitmemin diyor sebebi ailemde diyor eşim diyor hasta. Evin diyor bütün işlerini diyor ben görüyorum benim diyor cariyem de yok kölem de yok bundan dolayı diyor vazifeme diyor ancak diyor kuşluk vaktinde gidiyorum. Subhanallah ikincisi demişlerdi ya geceleyin aramıza katılmıyor geceleri diyor halkın arasına katılamıyorum çünkü gündüzleri halk için Geceleri de kendim için çalışıyorum. Yani gündüzleri, mesaimi, halka sarf ediyorum. Gece de Rabbul Alemin'le baş başa kalıyorum. İbadetlerimi, taatlarımı nafile olarak çoğaltıyorum. Nedir geceliğin yapılacak olan ibadet taat? Kur'an okumak, namaz kılmak. Karısına, çoluğuna, çocuğuna İslami sohbet etmek. Peygamberi anlatmak tefsir dersi yapmak, hadis dersi yapmak, efendime söyleyeyim, hani yapılabilecek durumları icra etmek. Gündüz verdiğim kararları da gece muhasebe yaparım. Hani isabetli karar mı verdim, yoksa birilerine zulüm mü ettim? Onun için geceleyin halkın arasına katılmıyorum. Üçüncüsü, haftada diyor, bir gün Evime kapınar, kapanırım ve kimseyi misafir olarak kabul etmem. Subhanallah. Vallahi diyor benim diyor bir kat diyor elbisem var. Yiyecek başka diyor elbisem olmadığı için o gün diyor haftada bir gün perşembe günü Elbisemi diyor çıkarır güzelce yıkarım. Elbisem diyor kuruyuncaya kadar diyor odada diyor ne yaparım beklerim. Çünkü diyor ikinci bir kat elbisem yok onu giyeyim onunla diyor dışarı çıkayım. Elbise temizliğimi diyor yaptığım için diyor insanların arasına gidemiyorum. Peki diyor dördüncü mesele. Hubeybin diyor hikayesi anıldığında diyor düşüp bayılıyormuşsun. Saatlerce ayılmıyormuşsun. Bunun diyor hikayesini bunun da diyor ne alakan var senin? O da diyor ki Allahu anhu Hubeybin şahadetini gördüm. O gün diyor müşrik olduğum için, Müslüman olmadığım için Hubeyb'in şehit edilmesine ne yapamadım? Engel olamadım. Hubeyb radıyallahu anhu onlara ne yapıyor? İslam'ı anlatıyor. Arkadan bir mızrak sallıyorlar. Mızrak Hz. Hubeyb radıyallahu anhu şehit ediyor ama mızrak çıkınca ön, ön taraftan arkadan girip ön taraftan çıkınca Hz. Hubeyb radıyallahu anhu ne yapıyor? Hemen kanlara ellerini sürüyor, yüzüne sürüyor, elini kaldırıyor. billah diyor. Vallahi diyor kazandım. Ben diyor o zaman diyor dedim ki diyor ya bu adam mızrak yedi. Yani canı çıkacak bu adamın biraz sonra o da dedi ki Allah için ben kazandım. Neyi kazandın? Canını kaybediyorsun. O zaman diyor bunu anlamadım. Ama diyor ancak diyor bunu Müslüman olduktan sonra diyor işin diyor farkına vardım o gün diyor onun diyor şahadetine ona işkence edilmesine engel olamadığım için o mesele benim aklıma geldiğinde ben üzülüyorum bu üzüntü de ne yapıyor benim bayılmama sebebiyet veriyor böyle izah ediyor. Ömer radıyallahu anhu hayatının sonuna kadar Saad bin Amir radıyallahu anhu'yu hatırlayınca her daim için şöyle söylemiş. Ah şu saat ah Allah korkusu din duygusu seni öyle yüceltmiş ve yükseltmiş ki seni millete faideli adeta bir uzuv yapmış senin gibi valilerle değil Arabistan'ı bütün dünyayı zabıdasız idare ederim demiş. Yani senin gibi valilerim olsaydı askeri güç olmadan, zabıta olmadan ne yaparım? Ben idare ederdim. Çünkü millet bakıyor ki böyle bir valisi var ona imreniyor herkes gıpta ediyor. Ama bizim valiler maşallah her biri şimdi Nemrut gibi, Firavun gibi o kadar e, zenginlik içinde, taşkınlık içinde, şaşaha ve debdebe içinde yaşıyorlar. Biz de onları görünce, e, o böyle yaşıyorsa ben niye yaşamayayım deyip onlara gıpta ediyoruz. Bak sahabe-i kiram, Rıdvanullahi Teala aleyhi Ecmail kimlere gıpta ediyormuş. Biz de kimlere gıpta ediyoruz Şimdi sahabede münafık olma korkusu. Büyük bir korku. Evet, zikredeceğimiz bu hadis Müslim'de Tirmizi'de bulabileceğimiz bir hadis. Hanzala bin Rabi' al-Asadi radıyallahu anhu anlatıyor bu meseleyi. Bir gün Ebubekir e Sıddık radıyallahu anhu ile karşılaştık diyor yolda. Bana "Nasılsın?" diye sordu. Ben de cevap verdim, hansala münafık oldu." Sübhanallah. Biz bir biz kendimize hiç der miyiz? Vallahi benim bu yaptığım münafıklık. Vallahi benim yapmış olduğum şu davranış ehli sünnetin davranışı değil. Dünyada en iyi kişi kim var? Vallahi benim Öyle değil mi? En asimiz bile kendisine münafıklığı ne yapmıyor Günahkarlığı yakıştıramıyor. Ama Hanzala radıyallahu anh'u başında gelen bu olaydan dolayı münafıklığından korkmuş demiş Hanzala münafık oldu. Hanzala böyle söyleyince, Subhanallah sen neler söylüyorsun diye şaşırdı ben de açıkladım <gülüyor> peygamber aleyhissalatü vesselamın huzurunda olduğumuz sırada bize cennet ve cehennemden söz edilir peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam tarafından sanki cennetle cehennemi gözlerimizle görmüş gibi oluruz cennete iştiyakımız artar Cennete iş nasıl artar? İbadetlere sarılmakla. Öyle bedavadan Allah cennet vermiyor Celle o. Ve cehennemden kaçmakla. Cehennemden kaçmakla dan, kaçmak nasıl olur? Kötülüklerden el ayak çekmekle. Nefret ederiz kötülüklerden. Evet. O meclisten ayrılıp çoluk çocuğumuza, bağ bahçemize karışınca çoklukla bu durumları unutur gideriz. Böyle cevap veriyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'a ondan bunu duyunca diyor ki Allah'a yemin olsun ki ben de aynı şeyi hissediyorum. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olduğumuzda cennete ihtiyacımız artıyor, cehennemden korkumuz artıyor. Ben ve Ebu Bekir beraberce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittik ve durumu ona açtık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize nefsimi elinde tutan Allah'a celle şanuhu yemin olsun ki siz benim yanımdaki hali dışarıda da devam ettirip cennet ve cehennemi hatırlama işini koruyabilseydiniz muhakkak melekler sizinle Yataklarınızda ve yollarda müsafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala bazen böyle bazen böyle diyor. Yani bu münafıklık değildir manasına. Elini de şu şekilde yapıyor. Yani bazen böyle bazen böyle. Bazen ihtiyacımız artar Bazen de efendime söyleyeyim insan olmamız hasebiyle ne yaparız? Çoluğumuza, çocuğumuza karışırız, işlerimizle uğraşırız. Bu şuurumuz doruk noktada olmaktan biraz daha aşağıda olur diyor. Bu cümleyi de üç defa tekrar ediyor. Ebu Vekir radıyallahu anhu bile ne yapıyor bak? es lakabı Resulullah Aleyhissalatu Vesselam tarafından kendisine verildiği halde cennetin ihtiyarlarının efendisidir. Bizzat Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın dilinden sadır olduğu halde yine ne yapıyor kendi halini? Ah oh, nasıl olursa peygamber Aleyhissalatu Vesselam bana kefil oldu. Cennete deyip yatmıyor. Korkuyorlar. Nifak alametleri var mı bizim üstümüzde diye. Ve bu ee, manevi değişimi, hali değişimi nifaka yoruyorlar. Bunun korkusuyla gidip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat edip bunun fetvasını alıyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan. Resulullah da ne buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam? Sizin diyor bu şekilde yapmanız münafıklık değil. Tabii olan diyor bir şey. Eğer diyor gerçekten benim yanımda olduğunuz gibi konunuzun, komşunuzun, çoluk çocuğunuzun, bağınızın, bahçenizin yanında da bu durumu, bu hali tutabilseydiniz, melekler yataklarınızda sizinle gelir, yattığınız yerde yani istirahat ettiğiniz yerde size gelir, müsaafa yaparlar ve yollarda sizinle karşılaştıklarında yine ne yaparlar? Sizinle müsaafa yaparlar. Sağ Evet, i̇bn abi Dünya bidayesinde 8. ciltte sahabe-i kiramın Radu Anullahi Teala Aleyhim ecmainin, Allah korkusunu anlatan bir bahsi var. Ebu Erike Radıyallahu Anhu anlatıyor. Hazreti Ali Radıyallahu Anhu'nun peşinde diyor sabah namazını kıldım. Ali radıyallahu anhu selam verdiğinde epeyce durdu. Sabah namazını kıldı farzını. Esselamu aleyküm ve rahmatullah. Esselamu aleyküm ve Epeyce ne yaptı? Olduğu yerde durdu. Sanki Ali'nin üzerinde bir musibet vardı. Yani Ali düşünceliydi. Bu duruş... Güneş mescidin duvarına vuruncaya kadar devam etti. Yani e, kuşluk vaktine kadar devam etti. Güneş bir mızrak kadar yükseldi. Ali radıyallahu anhu iki rekat namaz kıldıktan sonra elini evirdi çevirdi. Yani bu şekilde bir hareketler yaptı. Yani elinin içine baktı, dışına baktı gibi ve şöyle buyurdu. Subhanallah. Allah'a yemin ederim ki, tabi etrafında insanlar var. Hazreti Ali radıyallahu anhü ne yapıyorlar? Tarassut ediyorlar. Çünkü onlar numune. İnsanlar onların ağzından çıkacak olan sözleri dinliyorlardı, ezberliyorlardı başkalarına yetiştirip onlardan duyduklarını bir başkalarına bildirmek için. Onların hal ve hareketleri insanlar için neydi? Numuneydi. Allah'a yemin ederim ki Celle Şanuhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını gördüm. Ve fakat ben bugün onlara benzer bir şey görmüyorum. Vallahi Hazreti Ali radıyallahu anh'unun Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan 25 sene sonra söylediği bir mesele bu. Ben Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabını gördüm ama şimdi onlardan hiçbir şey görmüyorum. Subhanallah. Ya Hazreti Ali bugün bizi görseydi. Ne itikadımız itikat, ne amelimiz amel, ne de insanlığımız insandık. Allah hakkı için gerçekten bugün insanların çoğunun tutmuş oldukları itikat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde olduğu itikat mı? Yoksa bazılarının peygamber aleyhissalatu selamdan 300-500 sene sonra gelip de işte şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı deyip de kendi reyleri, kendi açıklamalarıyla inanç sistemi oluşturmaları mı? Onlar benzi uçmuş, tozlu topraklı gözlerinin arasında keçinin dizi gibi kararmış noktalar bulunduğu halde sabahlarlardı. Ne demek bu? İki gözünün arası neresi? İnsanın şurası. Yani secdeden o insanlar geceleyin o kadar secde yaparlardı ki artık keçilerin dizlerindeki oluşan o eee Nasır gibi durum onların alınlarında ne yapmıştı? Husule gelmişti. Bütün gece Allah azze ve celle'ye secde ve kıyam ederler. Allah'ın celle Şanuhu kitabını okurlar ve alınları ile ayakları arasında uyuklarlar. Alınlarla ayaklar arasında uyumak nasıl olur? oturduğu yerden yani uyumak için ne yapmazlardı? Bacaklarını gerip yatmazlardı. Oldukları yerlerde yerde uyuklarlardı demek bu. Subhanallah. İşte bu şekilde isti, istirahat ederlerdi. Sabah olup Allah Azze ve Celle'yi zikrettiklerinde de Rüzgarlı günde sallanan ağaç dalları gibi salla, sallanırlardı. Ama bunu bugün bazı bidat ehli ne şekilde yorumluyorlar? Ne şekilde yorumluyorlar? El ele tutuşup illallah illallah illallah. <gülüyor> bu şekilde davranmaya yorumluyorlar. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabı arasında bu şekilde davranmalar yoktu kardeşim. Allah korkusuyla gözleri yaşarır, elbiselerini ıslatacak kadar ağlarlardı. Subhanallah. subhanallah. Onlar her gece Kur'an-ı Kerim'i okuyorlarmış. Allah hakkı için, Allah hakkı için soruyorum size. İçimizde günde, günde 24 saatte, gece ve gündüzde bir sahife Kur'an okuyan var mı? Allah hakkı için. Ve bunu pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, salı, salı bu şekilde devam ettiren var mı? Bak bizim aramızda böyle kimseler yok. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabı bu şekilde hayatlarını idame ettiriyorlarmış. İşte onlarla bizim aramızdaki fark. Hani bazen çıkıyorlar ya sahabeler de bizim gibi insandı. Evet. Sahabeler de bizim gibi insandı. İki tane kolları, iki gözleri, iki ayakları, bir kafaları vardı. Melaike değillerdi. Boynuzları, kulakları yoktu. Kuyrukları da yoktu. Ama onlar insan olmalarına rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan geleni Allah Azze ve Celle'den geleni en iyi şekilde en iyi şekilde hayatlarına tatbik ediyorlardı biz şimdi ne yapıyoruz hani bizim durumumuz şuna benziyor hani bir insan yememiş yememiş yememiş yememiş de bir hafta aç kalmış ondan sonra bir mükellef sofraya bu adamı davet etmişler adam ne yapıyor sofrayı yutacak gibi davranıyor biz bazen oturuyoruz sohbet ediyoruz o kadar aşka şevke geliyoruz ki namaz kılıyoruz bilmem ne yapıyoruz ama kendi cemaatimizden, kendi arkadaşlarımızdan ayrıldığımızda, yalnız yalnız kaldığımızda, Subhanallah ne gece namazı ne gündüz namazı. Allah bize hidayet etsin. Subhanallah. Devam ediyor. Allah'a yemin ederim ki bu topluluk ise yani içinde bulunduğu halifelik yaptığı zamandaki insanlar ise gaflet içerisinde gecelemişler sonra da uyumuşlar. Yani Allah Azze ve Celle'yi zikretmeden Kur'an'dan bir parça okumadan İslami bir sohbet etmeden gaflet içinde gecelerini geçiriyorlar. Ondan sonra yatıp uyuyorlar. Kardeşler çok enteresan Hz. Ali radıyallahu anh'unun hilafeti devrinde Birisi geliyor, birkaç kişiyle. Harici zihniyetli olanlar, küstah küstah Ali Efendimiz'e radıyallahu anh'ı diyorlar. Yani Ebu Bekir ile Umar radıyallahu anh'ıma zamanında insanlar İslam'ı çok güzel yaşıyorlardı. Hiçbir fitneler ve yoktu onların zamanında. Ama görüyoruz senin devrinde fitneler ve Fucurluk baş gösterdi. Neden bu? Kardeşler, söyleyeceğiniz sözü ne yapacaksınız? Dirhemle, gramla ölçeceksiniz öyle söyleyeceksiniz. Sen eğer söylediğin sözü ölçülü söylemezsen, hoşlanmayacağın ölçüsüz sözlerine yaparsın, işitirsin. Hz. Ali radıyallahu anhu'yu küçük düşürmek istediler, tezif ettiler. Ama Hz. Ali radıyallahu anhu öyle bir söz söyledi ki halen daha bak bugün ne yapıyor? Yankısı kulaklarımızda çınılıyor. Dedi doğru. Ebu Bekir ile Ömer'in radıyallahu teala zamanında onların yanında bizler vardık. Ben ve benim gibiler vardı. Ama benim yanımda sizin gibiler var. Onun için bugün fitne fesat arttı deyince çarpılmışa döndüler. Ne yaptılar? Hazreti Ali radıyallahu anh'unun yanından ayrılıp gittiler. Hı? Hazreti Ali bu. Resulullah aleyhissalatü vesselamın evinde büyüyor. Şirki görmüyor, küfrü görmüyor, hiçbir kötülük görmüyor. Tabi böyle olacak. Bunlar sahabelerdi. Şimdi de daha önceki peygamberlerin ümmetlerinden bir tanesinden bahsedelim. Çünkü hak, hakaniyet sadece bizim peygamberimizle kayıtlı değil. Bütün peygamberler tevhid babında aynı şeyi zikrederler. Hazreti Adem aleyhisselamdan Muhammed aleyhisselama kadar. Tevhid babından aynı şeyi ne yapmışlar? Söylemişler. Ancak ibadet ve taat kısımda ayrıcalıklar olabilir. İşte Mecmu'un Taif isimli kitapta şöyle bir olay anlatılıyor. İsrail oğullarında yani Hz. Musa aleyhisselamın kavminde, kabilesinde hasta bir adam vardı. Adam hastalığından dolayı hiçbir işi yapamıyordu. Bundan sebep de kendisini ibadete ve taata vermişti. Ama bunun yanında da Allah azze ve celle ona ne yapmış? Bir sürü çoluk çocuk ihsan etmiş. Günün birinde ailecek ne yapıyorlar? Aç kalıyorlar. Tamamen çaresiz kaldıkları için yiyecek bir şeyler bulup getirsin diye hanımına diyor ki çık diyor dışarıya. Rızkımızı diyor. Ara, belki diyor Allah Celle Şanuhu, senin diyor dışarıya çıkıp da araman sebebiyle bizi diyor rızıklandırır. Subhanallah. Kadın oraya gidiyor, buraya gidiyor, bir şey bulamıyor. O zamanda zenginliğiyle ve tüccarlığıyla şöhret bulmuş bir adamın evine gidiyor Allah için yardım istesin diye adamın yanına gidiyor. Diyor ki Allah için bana ikram et. Evde diyor kocam hasta. Çoluk çocuğum var. Fakat diyor günlerdir diyor sudan başka bir şey midemize inmedi. <gülüyor> Tüccar Kadının bu çaresizliğini görüyor. Ama şöyle diyor. Yani kötü, her zaman için kötü. Allah Azze ve Celle kötüyle karşılaştırmasın. <gülüyor> diyor bu iş diyor kolay. Olur. Ama diyor beni memnun edeceksin. <gülüyor> Kadın ben diyor kocama ihanet etmem ve diyor Allah'ın diyor Celle Şanuhu mührünü diyor bozdurmam. O kişinin ikramını ve o kişinin kötü niyetliyle verecek olduğu parayı almadan eve geliyor. Kadın eve geliyor ama çocukları anacığım anacığım bir şey getirmedin mi? Biliyorsun kaç gündür açız bir şey yiyemedik sadece su içiyoruz deyince annelik saikasıyla kadın ne yapıyor tekrar tüccarın yanına gidiyor. Subhanallah. Tüccarın yanına gidiyor. Allah'ı hatırlatıyor. Allah'tan diyor kork. Vallahi diyor yavrularım diyor evde diyor. Çığır çığır çığırıyorlar. Tüccar tekrar diyor, isteğimi diyor yerine getirecek misin? Kadın başını önüne eğiliyor, eğiyor, kısık bir sesle diyor evet. Artık adamın kendisine has bir odaya gidiyorlar. İkisi baş başa kaldığında. Adam kadının mafsalları arasına girdiğinde kadını titrer olarak görüyor ve kadının titremesi o kadar ziyade oluyor ki adam adeta onu tersliyor. Ne oluyor? Ne var da böyle titriyorsun? Kadından gelen cevap vallahi diyor Allah'tan korkuyorum. Tüccar kadından aldığı bu cevapla kendine geliyor. Ve şöyle diyor. Sen şu sıkışık durumuna rağmen bu günahtan dolayı Allah Sübhanehu ve Teala'dan korkuyorsun. Oysa diyor asıl benim korkmam gerek. Diyerek yapacağı işten ne yapıyor vazgeçiyor? Sübhanallah. Allah Celle Şanuhu, iffetini koruyan kadına bak ne yapıyor? O adamın kötü İşini engelliyor ve ikram ediyor. Bunun da kalmıyor adam. Kadına ihtiyacı olan her türlü meseleyi veriyor. Kadını evine gönderiyor. Ve hiçbir menfaat ondan ummuyor. Kadın kucağındaki yiyeceklerle evine çocuklarına ne yapıyor? Dönüyor kocasını doyuruyor, çocuklarını doyuruyor ve o evin içinde bir huzur, bir sevinç, bir muhabbet oluşuyor. Bu sırada Allah Subhanahu ve Teala tarafından tüccar hakkında Hazreti Musa Aleyhisselam'ı Allah vahiy indiriyor. Allah. Subhanallah. Allah Celleşanuhu Falan oğlu filana bütün geçmiş günahlarını affettiğimi söyle diye Musa Aleyhisselam'a bildiriyor. O falan oğlu filan dediği kimse de tüccar. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam o tüccarı araştırmaya başlıyor. Onu buluyor ve şöyle diyor. Mutlaka Allah Sübhanehu ve Teala ile aranızda sır kalan bir hayır işlemiş olsun ki, işlemiş oldun ki Allah Azze ve Celle senin hususunda bana vahyetti. Bunu bana diyor anlat ve diyor anlatacaksın. O zaman tüccar Musa Aleyhisselam'a yoksul kadınla arasında geçenleri anlatıyor. Musa aleyhisselam ona şu şekilde söylüyor. İşte bu yüzden Allah Celle Şanuhu geçmiş olan bütün günahlarını bağışladı diye tüccara müjde veriyor. Evet kardeşlerim. O gün o tüccarı günahları terk etti diye bağışlayan Allah Celle Şanuhu, bizi bugün günahlarımızı terk etti diye bağışlamaz mı? Bağışlayamaz mı? Bağışlar. Haydi o zaman günahlarımıza ne yapalım? Tevbe edelim. Bundan sonra da günah işlememeye çalışalım. Evet kardeşlerim. Allah'ın salih kullarından Onların hayatlarında cereyan eden Allah korkusuyla alakalı hikayeleri bahsettik. Hikaye hani vala bu seninki hikaye masal ha öyle değil. Hikaye baştan geçen olay demek. Ama baştan geçen olayı sonradan makletmek demek. Hani hikaye anlatma mana bazen ya öyle hikaye değil bu. Hani bazen ya bu ibadet nafile deriz. Bu ibadet nafile deriz. Hani bir adama kızarız da öyle nafile yere yaşayan bir adamsın, nafile bir adamsın. Öyle nafile değil bu. İşte hikaye de uydurulmuş birer e, masal manasına gelmiyor. Şimdi bizim Türkçemizde, Arapçadaki hikayeyle Türkçemizdeki hikaye arasında bir fark var. Bunlar yaşanmış olaylar, hadiseler. Neden bunlar kaleme alınmış, neden bugün biz bunları zikrettik? Bunları duyalım, o insanlar nasıl yaşadılarsa onlara benzer bir hayat yaşayalım diye bunları anlattık. Yoksa e, iş olsun diye bunları anlatmadık, bahsetmedik. Evet, kısacası vakit iyice ilerledi. Ben Allah'tan korkuyorum demekle kişi Allah Azze ve Celle'den korkmuş olmaz. Allah korkusu insanı olumlu veya olumsuz harekete geçirebiliyorsa işte o zaman Allah korkusu olur. Allah için bir şeyi yapıyor musun? Veya Allah Celle Şanuhu için bir şeyi terk edebiliyor musun? İşte o zaman Allah'tan korkuyorsun demek. Allah için bir şey yapıyorsan, Allah için bir şeyi terk ediyorsan o zaman gerçekten Allah'tan korktun. Ben Allah'tan korkuyorum. Ama zina ediyorum. Ben Allah'tan korkuyorum. E, ne yapıyorum? E, Avret mahalli mi gösteriyorum? Ben Allah'tan korkuyorum. E, namaz kılmıyorum. Ben Allah'tan korkuyorum. Faiz yiyorum. Ben Allah'tan korkuyorum. Kariy kızı seyrediyorum. Nereden Allah'tan korkuyorsun sen? Bak Allah'tan korkanların hayat hikayelerini okuduk. Allah korkusu ne değil? İddia değil. Ispattır. Evet. Allah'a Celle ve A'la hesabımı nasıl veririm endişesi taşıyor musun? İşte o zaman gerçekten Allah'tan korkuyorsun demektir. Rabbimiz Azze ve Celle bizi kendisinden gerçekten korkanlardan eylesin. Bizleri kendisine gerçek bir sevgiyle bağlananlardan emirlerini tutup nehilerinden kaçanlardan eylesin. <gülüyor> Rabbimizden korkan ve aynı zamanda ona ümit bağlayanlardan olmayı Rabbimiz bize sevdirsin ve kolaylaştırsın. Evet. Rabbimiz olan Allah Celle ve Ala bizi meccanen bağışlasın. İlk önce kendisi şefaat edip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve kendilerine yetki verdiği diğer kimseleri bize şefaat çıkılsın. Amin. Bizi meccanen bağışlasın. Allah sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ve âhiru davânâ elhamdülillahi rabbil âlemin ve selâmü aleyküm ve ve berekâtüh.